Çocuk diye geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi. Efendim hepinize merhabalar Burç efemden çocuk deyip geçmeyinden selam ve sevgilerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim bugün arefe ve yarın da Allah nasip eder ise bayram Ramazan bayramının birinci günü eş dost ve akrabalarla karşılaşma aynı sofrada bulunma efendim çocuklar ile cıvıldaşma sokaklarda gezme ziyaretler yapma küslerin barıştığı Çocukların daha dikkatli, ciddiye alındığı bir gün, yarın, bayram. Efendim dünkü programımızda bayram sabahı çocukların bayram namazına gitmesinin öneminden bahsetmiştik. Bunu bir kere daha hatırlatalım. Babalarla birlikte çocuklar bayramda, bayram sabahında eğer bayram namazını kılmaya giderler ise... ...çocuğun bilinçaltına, efendim şuur altı sabahına. Çocuğun geçmişte gittiği bayramların bir hatıra olarak kalmasına neden olacaktır. Sizi öylece yad edecektir. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra efendim gönderdiğiniz mesajlar ile programımızın geri kalan kısmını tamamlamaya çalışalım. Bugün bütün programımızı gönderdiğiniz mesajlara ayırmaya çalışacağım. Dünden yarım kalan sorular var idi onları devam ettireceğiz. Efendim bu arada nasıl mesaj göndereceksiniz ona da hemen değinelim. İki şekliyle mesaj gönderebilirsiniz. Birincisi çocuk deyip geçmeyin at Çocuk deyip geçmeyin at Daha kolay bir şekilde gönderelim diyorsanız eğer bu uzun ve bir sürü com'lar var, tr'ler var, ç'ler var, ü'ler var diyorsanız Efendim daha kolay bir şekilde tarif edelim www.ademgunes.com web sitesine giriniz web sitesinin sağ üst köşesinde Adem Güneş'e sor butonuna bastığınızda sorunuzu o mesaj hanesine yazdığınızda bizim elimize ulaşacaktır web sitemiz www.ademgunes.com Efendim Cemile Hanım'ın mesajıyla başlayalım bugünkü programımıza. Cemile Hanım şöyle bir soru soruyor. Hocam çalışmalarınızda başarılar dilerim. Daha önceki radyo programınızda bilgisayar oyunları bağımlılığı hakkında çok detaylı bilgiler almıştık. En azından online ve offline hakkında bilgilendirmeniz neticesinde online oyunlardan kopardık yavrumuzu sayenizde. Şu anki sorunum psikiyatride dikkat eksikliği skandalı yazınızı da okudum. Oğlum orta son sınıfa geçti. Bugüne kadar ki tüm hocaları isterse yapar ama kendini derslere vermiyor dediler. Çok kapasiteli bir çocuk ama kendini zorlamıyor diyorlar. Bırakın 45 dakikayı sırf ders için 15 dakika bile zor oturuyor masada. 5-6 dakika sonra 15 dakika oldu mu diye soruyor sıkılıyor. Ancak bilgisayar oyunları için bıraksak 3-4 saat oturacak. Bilgisayar için namazı bile geçse umrunda olmuyor. Tam ergenlik çağı. sıtlaşmak istemiyoruz ama kendi haline bırakamıyoruz. Babasından çekiniyor. O gelince sanki hiç oynamamış gibi yapıyor ama biz de bu davranışın problemine ebeveyn olarak çok üzülüyoruz. Bilgisayarı süreli olarak şu görevini yap, şu kadar oyna diye süreli olarak verdik ama o her fırsatta bilgisayara hem oyna hem de internete girmek için iç içini yiyor diye Cemile Hanım oğluyla yaşadığı probleminden bahsetmiş. Şimdi sevgili Cemile Hanım, şu mesajınızı okuduğumda iki şey dikkatimi çekti. Bir, babasından korkuyor ve çekiniyor olması. Bu bir. İkincisi ise çocuğunuzun, Bilgisayara oturması konusunda pazarlık kültürü geliştirmiş olmanız. Yani şu işi yaparsan o zaman 15 dakika oturacaksın bilgisayara. Efendim şunu yaparsan yarım saat oturacaksın gibi çocuğu kurnazlığa, tilkiliğe iten ve pazarlıkçı hale getiren bir yöntemi şu anda kullandığınızı söylüyorsunuz. Böylesi yetişen bir çocuk bir süre sonra sizinle ciddi ciddi pazarlıklar yapmaya başlar. Yani günlük doğal yapacağı işlerde bile pazarlık yapar. Tamam dersimi çalışacağım ama o zaman sen de bana şunu vereceksin demeye başlar. Tamam çöpü aşağı indireceğim ama sen de bana şunu yapacaksın demeye başlar. Sakın ola ki sakın sakın sakın sakın. Yani çocuğunuzla pazarlıklar sonucu evin içerisinde bir takım kazanımlar elde ettirme alışkanlığı çok ciddi bir yanlıştır. Kaldırıp atın böylesi bir terbiye metodunu. Hayır. Eğer istediğiniz bir şey var ise... ...çocuğunuzdan bunu net olarak... ...direkt olarak söyleyin. Bu bir. İkincisi ise şu anda çocuğunuz... ...şu mesajınıza göre baktığımda... ...efendim bir internet bağımlısı... ...veya oyun bağımlısı artık... ...internet kısmını kurtarmışsınız çocuğunuzdan... ...oyun bağımlısı halinde... ...hala devam ediyor. Efendim bu bağımlılıktan kurtulmanın bir tek yolu var... ...fişi çekeceksiniz. İnterneti kaldıracaksınız evden. Eğer çocuğun umudu var ise... Yani bilgisayar var ise evin içerisinde ve bağımlılığı da var ise o takdirde çocuk o umudun içerisinde çırpınışlarına devam ettirecektir. Şu vaziyette hala evinizin içerisinde internet olmasına siz izin veriyorseniz bu işin içerisine çıkamazsınız. Yani saatine göre otutturayım derseniz eğer olmaz çünkü çocuğunuz bağımlı yani şu anda. Çocuk bağımlılık kazanmamış olan evrede anca... İşte şu kadar saat günlük internet oynayabilirsin diyebilirsiniz. Şimdi dikkatini çektiğim şey şu biraz önceki söylediğim babasından çekiniyor. Eğer bu çekinme bir korkma çekinmesi ve babasına kendini ifade edememe çekinmesini de içinde barındırıyorsa baba burada yanlış yapıyor. ...çocuğun içerisinde ikinci bir kişilik geliştirir. Evin içerisinde oyun oynuyor, bilgisayar oynuyor... ...baba evin içerisine geldiğinde... ...babaya karşı kendisini ifade edemiyor... ...sanki hiç oynamamış gibi yapıyor. İki yüzlü oluyor yani çocuk. Yani baba bu çocuğun kendisinden... ...çekiniyor, korkuyor olması kısmını... ...çözmesi lazım. Çocuğuyla daha... ...sempatik, daha sevecen... ...ama aynı şekliyle... ...otoriter bir ilişki içerisine giriyor olması lazım. Ve... Bilgisayarın evinizden kaldırılması konusunda da aile toplantıları yapıyor musunuz bilmiyorum. Mutlaka haftalık bir aile toplantısı yapıyorsanız eğer ki yapın bunu mutlaka öneririm ergenlik dönemine gelmiş bir çocuğun evinde toplantı olmadan olur mu? Çocuk evin içerisinde erkekliğin nasıl yapıldığını babadan görmeden olur mu? Kocalık nasıl yapılır eğer çocuk evin içerisinde babadan görmüyorsa eğer. Erkek çocuk bu. Kendisi nasıl erkeklik yapacak yarın evlendiğinde? E, karısını, hanımını e, döver, hakaret eder vesaire yapar. Kendi istediği arzu ettiği şekliyle evin içerisinde kendi hükmünü sürdürmeye çalışır. Babanın evin içerisinde işleri nasıl çözümlediğini görebilmesi için çocuğun, o çocuğun istişareli masasında oturuyor olması lazım. Ve sorunları baba, efendim, problem çözme yeteneğini de kullanarak evin idaresini orada nasıl yaptığını çocuğuna da göstermesi lazım. Ve orada da karar alınması lazım. Sevgili oğlucumuz bu iş iyice tadını kaçırdı. Sen derslerini aksatıyorsun, vesaireyi aksatıyorsun, şunu aksatıyorsun, bunu aksatıyorsun. Konu kapanmıştır. Artık bilgisayarı ben bu evin içerisinde istemiyorum. Eğer ki bir süre Derslerinde başarılarını yakalayabilirsen, kendini toparlayabilirsen... ...istişarede tekrardan aile toplantısında tekrardan bu konuyu konuşuruz diyerek... ...baba otoritesini orada koyması lazım. Yoksa bir taraftan çocuğunuzun bağımlılığı devam ediyor. Öbür tarafta da karşısında efendim, e, bilgisayar duruyor. Kedinin ciğere baktığı gibi çocuk için için o bilgisayara bakar durur. Kaldırın efendim. Bir çizgide bu işi halletmeye çalışın. Bağımlılık tedavisinde... Eğer azar azar azaltmaya çalışırsanız ki şu vaziyette zaten gücünüz de yetmiyor, bu işi iyice kısır döngüye sokmuş olursunuz. Bu Bulcazlık bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 30-70 gönderin. Her bir mesajınızın ücreti Vodafone ve Avia için 2.4, Türkcell için 1.8 liradır. Efendim bir sonraki mesaja bakalım. Eda Hanım'ın mesajı, Eda Hanım şunu soruyor. Programınızı mümkün olduğunca ilgi ve merakla takip ediyorum. Sorumu cevaplarsanız çok sevinirim. Ben çalışan bir anneyim. Okulum oldukça yoğun bir okul ve çocuğum 4 yaşında. Okulum dediğine göre Eda Hanım öğretmen galiba. Devam edelim mesajına. Ona bakıcı mı tutsam ya da kreşe mi versem yoksa çalıştığım okulda ana sınıfına mı ...götürsem diye kararsızlık içerisinde... ...düşünüp duruyorum. Eşim kreşe göndermemek için direniyor. Yaşı henüz 4. Ana sınıfında ondan büyük çocuklar... ...olacak onu döverler... ...ya da onların motor becerilerinin... ...onunkinden gelişmiş olması... ...okul şevkini kırar diye... ...sürekli endişe içerisindeyim. Eşim kreşlerin yeterince hijyen olmadığını... ...ana sınıfında benim kontrolüm altında... ...olacağını söyleyip duruyor... Sizce çocuğum için en doğrusu hangisi? Şimdiden teşekkür ederim demiş sevgili öğretmenimiz Eda Hanım. Şimdi üç alternatifimiz var. Birisi kreş mi, anaokulu mu, bakıcı mı? Dört yaşındaki bir çocuk efendim, sosyalleşme evrimi içerisindedir. Yani arkadaş ister, koşmak ister, coşmak ister, arkadaşıyla kavga yapmak ister, birisiyle çekişmek ister. Bu onun bir gereksini midir şu anda dört yaşındaki bir çocuğun? Dolayısıyla bu gereksinimi varken, bu ihtiyacı varken onu bir kişiye mahkum etmek, bir bakıcıya mahkum etmek doğru bir davranış olmaz. Dolayısıyla ya kreşe ya da anaokuluna göndermekte fayda var. Efendim kreşler eşinizin söylediği bir şey var kreş hijyenik olmuyor o bakımdan kreşe göndermek istemiyorum diye söylüyor. Siz de anaokulunda çocukların yaşı onun yaşından büyük olacağı için endişe ediyorsunuz. Ancak burada sizin bir kazanımınız var şöyle siz öğretmensiniz ve çocuğunuz sizin yanınızdaki bir okula gelecek ise sizin bulunduğunuz okulun ana sınıfına gelecek ise o takdirde hiç düşünmenize gerek yok çocuğunuzu yanınıza alın ve o anaokuluna yazdırın. Efendim eğer sorun çıkar ise oradaki çocukların yaşı başı boyu kilosu fazla ve çocuğunuz orada ezileceğini ezildiğini görürseniz o takdirde o zaman bir müdahalede bulunmaya çalışın. Bence başka bir kreşe vermek yerine çocuk emniyet içerisinde kendi annesinin çalıştığı okulda bir kreşe yerleşmesi çocuğunuzun duyu dünyasının zedelenmemesi açısından güzel bir çözüm olur diye düşünüyorum. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bu bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Efendim, Semra Hanım'ın mesajı var. 3 tane çocuğum var. Kızım 14, oğlum 12, diğer oğlum 8 yaşında. Ve hepsi benim yanımda yatmak istiyorlar. Sizce bu normal mi? Bu normal değil Semra Hanım. Çocuklar eğer 4 yaşını geçtikten sonra hala anne babalarının yanında yatıyorlar ve yatmak istiyorlar ise ondan önceki dönemlerde bir anormallikler yaşanmış demektir. Yani çocuğun içerisinde iki şey gelişmemiştir muhtemelen. Birincisi Güven duygusu zedelenmiştir. Çocuk anneden çok ayrılmıştır. Anne çocuğun ihtiyaçlarını vaktinde karşılayamamıştır. İkincisi çocuk kendini emniyette hissetmiyordur. Ondan dolayı çocuk hala annenin yatağına doğru geliyordur 4 yaşından sonra. Ve üçüncü bir şey daha söyleyebiliriz. Çocuk anneye doyamamıştır. Yani anne otoriter olacağım diye. Anne efendim çocuğumun davranışlarını kontrol edeceğim. Şunu şöyle yaptıracağım. Bunu böyle yaptıracağım diye çocuğa vermesi gerekli olan sevgiyi veremeyip onun yerine çocuklar da davranış eğitimine yöneldiyse eğer o takdirde çocuk 18 yaşına da gelmiş olsa 14 yaşında da olsa sizin kızınızda ve oğlunuzda olduğu gibi tekrardan dönüp anneden o sevgiyi eksik kalan sevgiyi alabilmek için annenin yatağına tekrar girmeye çalışır. Yani çocuklar eğer biz hani burada hep tarif ediyoruz ya ilk iki yılında annenin yatağında bulunur ve anneyle ile güven duygusu geliştirir. Daha sonraki iki yılında bir beşiğin içerisinde anneyle ile aynı odanın içerisinde bulunur ise dört yaşına geldiği bu dönemde çocuk rahatlıkla anneden güven duygusu içerisinde ayrılabilir. Eğer dört yaşını geçmiş ki sizin çocuklarınız 14 yaşında annenin yatağına gelmek istiyorsa bu normal bir davranış. ...değil onu söyleyelim... ...görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın... ...burç bir boşluk bırakın... ...ve mesajınızı yazdıktan sonra... ...30-77'ye gönderin... ...efendim Seval Hanım'ın mesajıyla... ...devam edelim... ...hocam arkadaşımın 22 aylık bir kızı var... ...23 aylık olan arkadaşıyla... ...her buluştuğunda dayak yiyor... ...hiç kendini savunma hareketinde bulunmuyor... Ama ertesi gün başka çocuklara saldırıyor. Yanındaki kadınlara dokunuyor. Acaba bunun sebebi nedir? Neler yapılması gerekir? Şimdi 22 aylık bir çocuk kendisinden bir ay büyük olan bir çocuktan dayak yiyor. Ve yediği bu dayan tesiriyle de ertesi gün acaba diyor Sevel Hanım etrafa karşı hırçınlığı bundan olabilir mi? Evet. Şiddet öğrenilen bir davranıştır. Eğer 23 aylık olmuş olsa, 24 aylık olmuş olsa çocuklar... Eğer birisi pasif durumda kalmışsa kilitlenmiş kalmış ve hareket edemiyor ise öbürüse tam aktif bir durumda çocuğa saldırıyor saldırıyor saldırıyor ise pasif olan çocuk aslında şiddeti öğreniyordur o sırada. ...nasıl vurulduğunu öğreniyordur, nasıl ısırılacağını öğreniyordur. Artık kendisine saldıran o çocuğa karşı da bir korku ön yargısı geliştiriliyordur. Çocuğu böylesi bir ortamda tutmamak lazım. Biz sosyalleşme diye bahsettiğimiz şey... ...eşit şartlar içerisinde bulunan iki çocuğun birbirleriyle cıvıldaşması, itelemesi, kakalaması. Ancak burada eğer bir çocuk hırçın ise... Öbür çocuk pasif durumdaysa, böylesi halde pasif durumda olan çocuğu şiddete maruz bırakmamak lazım, çünkü o sırada şiddeti öğreniyor, etrafa karşı da öğrendiği şiddeti sergiliyordur. Efendim bu iki çocuğu ya anne 23 aylık olan çocuğu birazcık engellemesi lazım, arkadaşınızın çocuğuyla yan yana geldiğinde, yahut da bir süre efendim çocuklar görüşmese iyi olur diye tavsiye ediyorum Seval Hanıma. Efendim Levent Bey'in mesajı var önümüzde. Adem Hocam radyo yayınlarınızı ve yazılarınızı takip ediyoruz. Çok faydalandık. Allah razı olsun. Şimdilik tek sorumuz şu. 13 aylık oğlumuza zorla ağzını tutarak yemek yedirmeye çabalıyoruz. Oğlumuz hala anne sütü almakta. Yalnız yemek yedirme konusunda çok ciddi problem yaşıyoruz. Abur cubur şeyleri afiyetle yiyor... Yalnız yaptığımız vitamin dolu karışımları yediremiyoruz. Ben ellerinden tutuyorum. Annesi zorla yediriyor. Şu bir gerçek ki yanlış yapıyoruz ama ne yapacağımızı da bilemez haldeyiz. Kültürel baskı var haliyle etrafımızda. Aç mı bu çocuk? Yedir. Bugün ne yedi gibi sorularla muhatabız. Biz de o yüzden yedirmeye uğraşıyoruz. İlgi alakanız için şimdiden çok teşekkür ederim demiş Levent Bey mesajında Şimdi etraftan baskı var aç mı bu yedir bugün ne yedi ee, diye ya şimdi bu lüzumsuz insanlardan ben gerçekten çok muzdaribim bir anneye sorulur mu bu çocuk bugün ne yedi diye sana ne yani çocuk anneye ne yedirirse yedirir o senin çocuğun değil ki sana ne yani eğer annenin annelik reflekslerini eğer bozarsanız eğer anneye müdahale ederseniz o anne annelik yapamaz yani bir anneden daha mı çok düşünürsünüz siz çocuğunu ve Allah size emanet etmemiş ki o çocuğu o anneye emanet etmiş siz lüzumsuz olarak sağdan soldan ne karışırsınız bu çocuğu ne yedi bugün ne yaptınız bugün aç mı bu bak kilosu da düşmeye başlamış annenin psikolojisini bozmaya ne hakkınız var. Efendim bir annenin çocuğuna özellikle kilosuyla ile ilgili olarak lütfen müdahale etmeyin. Yediği ya da yemediği şeylerle ilgili müdahale etmeyin. Bakın Levent Bey diyor ki kafasını ben tutuyorum annesi de kaşıkla çocuğun ağzına yemek koymaya çalışıyor. Yani çocuğun psikolojisini bozduruyorsunuz annenin üzerinde baskı oluşturarak. Değerli Levent Bey gördüğüm kadarıyla çocuğunuza abur cubur şeyleri sevdiğine göre... Demek ki öğün aralarında yemek veriyorsunuz ki ve abur cubur şeyler veriyorsunuz. Hayır, öğün sistemi oluşturun çocuğunuza. Efendim günde kaç defa yiyecekse 13 aylık bir çocuk, abur cubur şeyler asla vermeyin. Efendim öğün aralarında hiçbir şey vermeyin. Öğün vakti geldiğinde çocuğunuz ne kadar yemek istiyor ise o kadarını yesin ve bıraksın. Çocuğunuzun duygu dünyasını eğer siz zedelemeden... Duygu dünyasını tahrip etmeden bir yaşam sürdürüyorsanız çocuğunuza hiç endişe etmenize gerek yok. Ama şu anlattığınız vaziyette çocuğunuzun yemek yememe problemini oluşturursunuz. Yemek yiyor olsa bile. Yani siz kendinizi düşünün birisi kafanızdan tutuyor ağzınıza kaşıkla bir şeyler sokuyor yani. Yemeğin ne lezzetini alırsınız ne tadını alırsınız. Yemeğin lezzeti alınmayınca da kişi yemek isteği kalmaz. Çocuğunuza zorla verdiğiniz yemeklerde yemek isteği kalmaz çünkü lezzetini alamıyor çocuk. Lezzetlendirin yemeklerinizi, abur cuburu kaldırın ve oyun sistemi getirin. Etrafta da bugün neydi bu çocuk diye soran kişilere eğer annenizse de babanızsa da efendim kayınvalidenizse de sevgili kayınvalideciğim isterseniz birazcık siz kendi işlerinizle meşgul olun diye onları kırmadan incitmeden eşinizi koruyucu bir vaziyete Getirmeye çalışın gelmeye çalışın. Efendim bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra tekrar inşallah birlikte olalım. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Ve gönderdiğiniz mesajları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sorularınızı nasıl gönderebilirsiniz? Efendim çocuk deyip geçmeyin at .com .tr adresinden gönderebilirsiniz. Bir, yahut da daha pratik olsun istiyorsanız internetiniz elinizin altındaysa hemen web sitemizin adresini verelim. www.ademgunes.com AdemGunes.com adresine girdiğinizde sağ üst tarafta Adem Güneş'e sor butonuna bastığınızda gönderdiğiniz mesaj önümüze düşüyor. Efendim bir sonraki mesajımız İsmail Bey'in mesajı. Adem Bey merhabalar kısa bir süre önce tanıştığım programınızı ilgiyle ve hayranlıkla dinleyenler arasındayım. Yurt dışında ikamet ediyorum 5 yaşında bir kız çocuğum var. Artık okullar açılıyor. Çevremdeki tanıdıklarım ana anaokuluna alıştırmakta zorluk çektiklerini, ebeveynlerinden ayrılamadıklarını müşahede ettim. İşin doğrusu biz de aynı badirelerden geçtik. Buradaki yabancı eğitmenler ise çocukların bir süre sonra ağlaya ağlaya anaokuluna alışacaklarını ısrarla vurguluyorlar. Sizin bir programınızda zorla bir şeylere alıştırılan çocukların ileride zihinlerinde derin izler bırakılabileceğini vurgulamıştınız. Bu konuyla alakalı nasıl bir metot önerirsiniz diye sormuş değerli İsmail Bey. Şimdi çocukların zihinlerinde derin izler bırakma hadisesi değil yani çocukların ağlaya ağlaya... Bir yerlerde bırakılmış olması yani fiziksel bir rahatsızlık olmaz çocukların zihinlerinde ancak şöylesi bir şey oluyor çocuklarda çocuk güven duygusunu kırmış oluyor. Yani o güne kadar kendisini koruyan kollayan sevgiyle besleyen yediren içiren aynı yatağın içerisinde aynı evin içerisinde aynı ortamın içerisinde hep sevgi ve muhabbet solukladığı annesi yahut da babası hiç tanımadığı bir yere bırakıyor ve kayboluyor. Şimdi çocuk ruhu açısından, çocuk dünyası açısından baktığınızda çocuk buna bir anlam veremiyor. Siz ne kadar da biraz sonra geleceğim deseniz de çocuk açısından baktığınızda e biraz sonra geleceğine inanıyorum ama bu kadını ben tanımıyorum. ve Bu öğretmenin ama ben öğretmeni istemiyorum. Niye? Çünkü alışmadı, öğretmenle alışmadı. E sınıfın içerisinde arkadaşları var, böyle kendisine garip garip bakıyorlar. E çocuk ona da alışmadı. Dolayısıyla çocuk ruhunda, çocuk duygu dünyasında bu ilk girdiği yerde anormal bir hisle hislenir. Bu anormal hissi ortadan kaldırabilmenin en gerçekçi ve en pratik yolu çocuklara bir sosyal refakatçi tayin etmektir demiştik daha önceki programımızda. Bu nedir sosyal refakatçi? Çocuğun güven duyduğu bir yetişkin, çocuğun yanında okulda bir süre kalması lazım ta ki çocuk... Öğretmenini şöyle bir görsün gözüyle. Boyuna baksın, konuşmasına baksın, efendim yürüyüşüne baksın. Sonra sakin ve sessizce etrafındaki oturan arkadaşlarını bir gözlemlesin. Karşıda birisi var çok konuşuyor. Öbürküsü var birdenbire hızlı hareket ediyor. Bu var o da aynı benim gibi diye çocuk içerideki atmosferi panik yapmadan... ...sosyal refakatçısının yanında... ...izleyebilsin. Ve eğer çocuk birkaç gün boyunca gidip gelmeler sırasında öğretmenine alışır, içeride de bir arkadaş edinir ise o takdirde siz de yavaş yavaş artık o okulda kalma sürenizi efendim bir yarım saat ise, bir bir saat ise, bir 15 dakikaya bir 5 dakikaya düşürerek çocuğun yanından yavaşça uzaklaştırabilirsiniz. Yoksa işte dünkü programımızda da bundan bahsettik çünkü anaokulu dönemleri geldiği için çocukları böyle şeye teslim eder gibi çocuk bağıra bağır anneyi şey yapıyor, kimsenin umrunda değil yani bu olacak bir şey mi yani çocuk ondan sonra alışıyormuş e alışır tabi ama çocuk o alışma sırasında kaybettiği duygular var Annesini güven duygusunu kaybediyor kendisini terk ile alakalı efendim sorun etrafınızdaki annelere bir süre sonra çocuk annenin bu terk edişleri karşısında başka yerde başka problemleri de çıkartıyor anneye bağımlılığı birazcık daha artıyor dışarıda bir yere anne bıraktığı zaman sanki anne gelmeyecekmiş hissine de kapılabiliyor bunu çocuklara yaşatmamak lazım Evet yurt dışında da maalesef böylesi bir uygulama var. Mümkünse okulunuzu ona göre tercih etmeniz veya öğretmeninden rica etmenizi tavsiye ederim İsmail Bey. Bu bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücreti Vodafone ve veya için 2.4, Türkcell için 1.8. Nuray Hanım'ın mesajı var önümde. Nuray Hanım şöyle soruyor. Selam hocam ben... İsmini vermek istemeyen bir dinleyicinizim. Sizin radyodan ve kitaplarınızdan takip ediyorum. Benim sorunum şu. 17 yaşında bir kız kardeşim var. Okul okumayı çok istiyor. Pedagog olmayı istiyor. İlk öğretim dörtte okulu bıraktı. Hassas bir dönemde olduğu için başörtüsü sorunundan dolayı bir takım kötü tepkilere maruz kaldı. Yeniden açık öğretimden okulunu tamamlamak istiyor. Yalnız babam izin vermiyor. Ve... ''Babam çok inatçı, sinirli birisi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize nasıl bir yardımda bulunabilirsiniz? Lütfen gerçekten çok ihtiyacımız var. Bir de size ulaşabileceğiniz bir telefon numarası verebilir misiniz?'' diye sormuş. Efendim Nuray kardeşimiz kardeşiyle ilgili bir dramdan bahsetmiş. ''Baba çocuğunu okutmak istemiyor. Yani tabi babanın mutlaka bir takım düşünceleri vardır, bir takım endişeleri vardır.'' İşte ilk öğretim 4. sınıfta kızının başörtüsünden bahsettiğine göre... ...demek ki baba çocuğunun ilk öğretimden itibaren okula başörtülü olarak gitmesini istiyor. Ama tabii o da becerilemedi, okulun kuralları var. Baba da o kuralları, demek ki sinirli bir yapısı var, çocuğunu o kurallara dahil etmek istemedi. Ve abla da çırpınıp duruyor, çok okumak istiyor hocam diyor, pedagog olmak istiyor diyor. İnşallah şu Arife günü hep birlikte dua edelim de bu kardeşimiz pedagog olur ve babası da inşallah birazcık yumuşar. Yani yapılacak şey şu belki babanın endişelerini bir anlamaya çalış sevgili Nuray kardeşin için. Yani baban neyden endişe ediyor? Kız kardeşinin açılacağından, kız kardeşinin kötü işler yapacağından mı, kız kardeşinin erkek arkadaşı olacağından mı, eğer namaz kılıyorsa namaz kılmasını bırakacağından mı, babasının endişelerini bir öğrenmeye çalış ilk önce. Sonra da kardeşinle beraber otur, babanın endişelerinin aslında geçerli olmadığıyla ilgili ve o endişelere kız kardeşinin düşmeyeceğiyle ilgili kız kardeşinle babanın konuşmasını sağlamaya çalış. Genellikle ebeveynler... Çocuklarının düşeceği kötü bir durumdan dolayı birdenbire kendilerini kilitlerler ve o konu hakkında konuşmak istemeyebilirler. Eğer o endişe duyduğunu zannettiğin konularda babanla konuşabilir ve babana garantiler verebilirseniz umuyorum ki babanın bu inatçı halinden veya bu sizi engellemesinden birazcık kurtulacaksınızdır. Ama şöyle söyleyeyim efendim böylesi bir ortamda yetişen çocuk Belki iyi bir süreçten geçmiş olabilir, iyi dindar olabilir, iyi bir hanımefendi olabilir. Baba eğer şunu bilmiş olsa o zaman ödü kopar, ödü kopar çocuğuna bunu yaşattığına. Bu çocuk yarın kendisi anne olduğu zaman şu anda yaşadığı dramların her birisini bir panik halinde belki de çocuğuna karşı yakınlaşamama olarak kendisi kendi çocuğunu dünyaya getirdiğinde görecektir. Bana hak verecektir şu anda beni dinleyen birçok anne baba. Çocukluk yıllarında bu ve benzeri dramlar yaşayan, çocukluk yıllarını hırpalanmış çocuk olarak geçirmiş olan anneler, çocuklarına karşı yakınlaşmakta oldukça zorluk çekiyorlar. Çocuklarına doyasıya kendilerini veremiyorlar. Otoriter bir anne olacağım diye çocuklarıyla hırgür yapıyorlar. Halbuki böyle annelerin içleri sevgi dolu oluyor olmasına rağmen, bir türlü kendileriyle çocukları arasındaki engelleri kaldıramıyorlar. Aslında bu baba çocuğunun şu anda annelik yapma duygularını öldürüyor da farkında değil. Abla da onun eğitim sürecini hazırlamaya çalışıyor. İnşallah bu sürecin içerisinden babanın endişelerini... ...gidermek için garantiler vererek... ...devam etmeni tavsiye ederim sevgili Nuray. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bu bir boşluk bırakın... ...ve mesajınızı yazdıktan sonra... ...3077'ye gönderin. Efendim Nurdan Hanım'ın mesajı var önümüzde. Nurdan Hanım şöyle soruyor. Sayın hocam benim 6 aylık bir oğlum var... ...ve öğretmenim. Bu dönem okula başlıyorum. Oğluma öğleden sonra babası bakacak. Yaklaşık 5 saat ayrı kalacağız... Bu süreç oğlumuzu olumsuz etkiler mi? Cevap vereyim hemen. Evet 6 aylık bir çocuk 5 saat annesinden ayrı kalırsa çocuğu bu olumsuz etkiler. Çocuk panik yapar. Devam edelim soruya. Bu saatler içinde benim yanıma gelip beni görebilir gelmesi yeterli olur mu? Yeterli olmasa bile panik halini birazcık azaltır eğer kucağınıza alabilseniz bu 5 saat içerisinde eğer eşiniz getiriyor olsa kucağınıza alsanız birazcık öpüp koklamış olsanız ve hatta keşke emzirebilmek için de bir kenara çekilmiş olsanız çocuğunuzu emzirseniz teneffüs aralarında eşiniz getirse böylesi bir imkan sunuluyorsa eğer bunu minimuma doğru indirmiş olursunuz bu etkilenmeyi çocuğunuzun güven kaybını minimuma doğru indirmiş olursunuz. Babası neler yapabilir oğlumla okuldan geldikten sonra kaliteli vakit geçirmek bu açıyı kapatır mı? Hayır bu açıyı kapatmaz ancak azaltır. Eşiniz eğer çocuğunuzla 6 aylık bir çocukla bir erkek çok baş edemez onun ihtiyaçlarını baba çok karşılayamaz ama hiç yoktan iyidir anneye karşı güven salınımı yapan duygu salınımı yapan çocuk anneyi ortadan kaybolmuş olarak görürse babaya karşı hiç olmaz ise bu güven duygusunu geliştirmeye çalışır yani probleminizi çözmez ama minimuma doğru indirir. En gerçekçi, en akıllıca çözüm babanın teneffüs aralarında sizin yanınıza getirmesi, sizinle çocuğun buluşmalarını sağlaması olacaktır. Bu süreç ne kadar devam eder? En kritik dönem ilk iki yaştır. Azalan bir etkiyle dört yaşına kadar çocuk anneye güven duygusunu eğer kaybetmez ise ondan sonra Allah'ın izniyle çocuğunuz toparlanmış olacaktır. Efendim... Mustafa Bey'in mesajına bakalım. Bir sonraki mesaj. Selamün aleyküm Adem Bey. 6 yaşında bir kız çocuğum var. 24.11.2004 doğumlu. Çocuğumu okula yazdırmakta tereddüt ediyorum. Sınıftaki diğer arkadaşlarıyla ay farkı çok olduğu için okula kayıt etme konusunda çok tereddütlerim var. Gelişimi normal ama biraz boyu kısa. Öğretmenlerden çok farklı görüşler var. Hepsi aynı fikirde değiller. Çok muallakta kaldık. Sizin görüşlerinizi alabilir miyiz demiş Mustafa Bey. Şimdi biz çocuğun anaokuluna kaydı yaptırılması için çocuklarda üç şeye dikkat ediyoruz. Bir fiziksel olarak çocuk anaokul çocuklarıyla aynı fizik yapısına sahip mi? İki çocuk duygusal olarak yeterince bir önceki dönemde duygusal doluluğa sahip mi, duygusal olarak hazır mı? Üçüncüsü ise zihnen çocuk anaokuluna veya ilkokul içinde bakmış olsak anaokuluna, ilkokula gitmeye hazır mı? Bu üç şarta bakmak lazım. Tabii Mustafa Bey şu anda çocuğunuzu göremediğim için bu üç şartı nasıl sağlıyor çocuğunuz bu konuda bir şey söylemek yanlış olur. Öğretmenler bu konuda hayli tecrübeliler. Bence öğretmenleri yani çocuğunuzun yaşına bakmadan ayına gününe vesairesine çünkü birkaç ayla çok şey değişebilir. Hazır olduğunu zannettiğiniz çocuk hazır değildir. Hazır olmadığını zannettiğiniz çocuk da hazır olabilir. Bu üç özelliğine bakarak fiziksel olarak çocuk hazır mı, duygusal olarak hazır mı, zihnen hazır mı? Tavsiyesine güveneceğiniz bir öğretmen gözetiminde veya bir uzman gözetiminde bir tavsiye alsanız iyi olur. Ben çocuğunuzu görmediğim için bir şey söylemem yanlış olur. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bu çözdük bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Efendim bir sonraki mesajımız. Sayın hocam benim 16 yaşında bir oğlum var. İlkokuldan itibaren derslere ilgisizliği nedeniyle dikkat eksikliği teşhisi kondu. Yıllardır ilaç kullandık bir adım ilerleyemedik. Derse okula karşı alakası maalesef sıfır noktasında. Son yapılan testlerde dikkat eksikliği çıkmamasına rağmen doktorumuz ilaç kullandırmaya devam ediyor. Çok çaresizim size getirebilir miyiz acaba böyle çalışmanız var mı bilgi alabilirsek çok memnun oluruz diye söylemiş Reyhan Hanım. Şimdi... Evet biz haftanın bir günü bazı zamanlarda bu türlü danışanlarımızı, bu türlü sorunu olan, sorusu olan kişilerle ilgilenmeye çalışıyoruz. Bunu söyleyeyim ilk önce. İkinci olarak da 16 yaşındaki bir çocuğun öğrenme konusunda eğer içerisinde şevki ölmüş ise, okul heyecanı sönmüş ise, okulla ilgili... Kazanımların ne olduğu konusunda kendisini hazırlayamamış ise o takdirde bu çocuğun önüne yani istediğiniz kadar ilaç verin istediğiniz kadar sırtına kırbaç verin istediğiniz kadar önüne işte çikolatalar koyup kitap okutturmaya çalışın çocuğun yine dikkati başka yerlerde olacaktır eğitime yönelmeyecektir. Önceki dönemlerde yapılması lazım gelen şeylerde bir eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, çocuğunuzu zorlaya zorlaya ders çalıştırdıysanız, mükafatlar ile çocuğunuzu kandırarak ders çalıştırmaya zorladıysanız, efendim bir takım dolduruşlarla çocuğunuzu ders çalıştırmaya çalıştıysanız ve çocuğunuzun asıl motivasyonu olan öğrenme sevincini, bir şeyi öğrendiği zaman içinde mutlu olma sevincini uyandırmadıysanız o takdirde çocuklar maalesef ileriki yaşlarda birden böyle kof bir çuval gibi fos diye yere çöküveriyorlar. Aman önceki döneme sahip olan çocuklarının daha küçük yaşlarda çocuğu olan anne babalar çocuklarınızı mükafatlarla kandırarak çocuklarınızı pazarlık kültürü yaptırarak çocuklarınıza ceza vererek Çocuklarınızı bir takım teşvik edici zorlayıcı metotlar ile derse doğru yönlendirmeyin ne olur. Çocuk ancak içinde öğrenmenin heyecanını duyar ise ve öğretmenine karşı sıcaklığı var ise ve öğrenmenin mutluluğunu içeride kıpır kıpır hissetmeye başladıysa çocuk ondan sonra tutamazsınız o çocuğu. Benim tanıdığım bir aile vardı. Çocuk okumanın keyfine öyle bir rastlamış ki... ...itimat edin anne şunu söylüyor... ...hocam diyor geceleri yatmıyor... ...ben lambasını kapatıyordum... ...bir gece fark ettim ki bir tane el lambası bulmuş... ...yorganın altına giriyor... ...yorganın altında el lambasıyla kitap okuyor... İnsanı durduramazsınız... ...eğer o öğrenme çocuğun içerisinde... ...bir kıpırtı oluşturmuş ise... ...o takdirde o çocuğun önüne geçemezsiniz... İnsan çünkü öğrenmeye mecburdur... ...ve öğrenmek zorundadır... ...bu Allah'ın koyduğu bir şey... Ama maalesef çocuklar yetiştirilirken çocuğun içerisinde doğal olarak gelişecek olan bu öğrenme sevincini anne baba müdahale ederek, öğretmen efendim koşturarak, yarıştırarak, bilmem ne yaptırarak efendim çocuğu dıştan müdahaleleriyle öğrenme aşkını, şevkini öldürüyorlar. Şimdi bu yaşta 16 yaşında geriye doğru toparlayıp baktığınızda belki yapılacak olan bir şey çocuğunuzun Nerelerde takılıp kaldığını ilk önce bir bakmanız lazım. Belki bir önceki derslerde öğrenmeleri yeterli değildir. Onun için şu anda tıkanıp kalmıştır. Örneğin ben şu andaki konuşmayı size İngilizce, Hollandacı olarak yapmış olsaydım bu kadar dinlemezdiniz radyoyu kapatır kalırdınız. Anlamıyorsunuz çünkü anlatılanı. Şimdi çocuk derste öğretmeni anlatıyor anlatıyor anlamıyor. Siz de eve geliyorsunuz oğlum ders yapsana oğlum ders yapsana anneciğim Hollandaca bilmiyorum anlamıyorum ki ben. Bir önceki konuları anlamadım, kaçırdığım noktalar var. Çocuğunuza bir bakın, önceki noktalarında eksik kalan yerler var ise bunu takviye ettirmeye çalışın. Eğer bunun haricinde çocuk öğrenmenin yerine başka bir haz kaynağı bulmuş ise, kendisine heyecan bulmuş ise, kendisini mutlu edeceği başka bir şey bulmuş ise, 16 yaşındaki bir delikanlı, bir kız arkadaş bulmuş ise, internette chatleşiyor ise... ...başka başka uğraşlar buldu ve orada mutlu oluyorsa çocuk... ...o takdirde o enerji kayıplarını da önlemeniz lazım ki... ...çocuk dikkatini e, derslerine doğru versin. Artı bir de tabii yıllardır ilaç kullanmışsınız... ...bu da çok olumlu bir şey değil. Çocuklar gelişim dönemlerinde mümkün olduğunca ilaç kullanmaması lazım. Hele ki sinir sistemini uyaran... Hele ki zihin yapısını uyaran ilaçlar mümkün olduğu kadar gelişim döneminde olan çocuklardan uzak tutulması lazım diye düşünüyorum. Efendim son bir mesaj okumak istiyorum. Ayşe Hanım göndermiş şöyle bir şey yazmış Ayşe Hanım. Adem Bey ben Bursa Harmancık'ın Balat Danışment köyündenim. Bizim köyde çok güzel bir gelenek vardır. Bayram namazına herkes bir paket şeker, çikolata, gofret veya bisküvi gibi ufak hediyelerle gelir. Beyler namazdayken köyün bütün çocukları caminin kapısına dizilir, bayram sabahı camiye gelen bütün çocukların bir poşet hediyeleri olur ve tek tekbir sesleri olur. ''Ben kendim büyük olmama rağmen hep camiye gitmiştim.'' Bunu Burç efendim dinleyicilerinizle paylaşmak istedim bu güzel geleneğimizi yıllardır devam ediyoruz Ayşe Hanım bu paylaştığınız mesaj için çok çok teşekkür ediyorum yani belki bir gelenek olmayabilir şu anda diğer köylerde ilçelerde illerde. Ne olur ki 3-5 kişi böyle gönlünü çocuğa vermiş olan 3-5 kişi gitse marketten... ...efendim 3-5 tane çikolatayı, 3-5 tane şekeri paket yaptırmış olsa da... ...cebine doldurmuş olsa ve camiye gelen çocukların saçını okşayarak... ...şöyle göz göze gelerek bu çikolataları vermiş olsa... ...belki sizin o çikolatanızla, belki sizin o şekerinizle... ...eğer camiye karşı bir sempati, sevgi duyacak ise... Ben ilahiyatçı değilim, bilmiyorum tabii bu işin manevi boyutunun ne olduğunu. Ama çocuk ileride bir amca vardı. Bana verdiği çikolatayla ben efendim dine karşı, efendim manevi yaşama karşı muhabbet duydum deniliyor ise o çikolatalarınızın değerini artık siz öbür tarafta hesap etmeye çalışın. Efendim yarın bayram. Hepinizin bayramını şimdiden çok tebrik ediyorum. Çocuklarınızla birlikte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 Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37 şeriye gönderebilirsiniz. Çocuklayıp geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye Saati'yle 11'de Radyonuz Burç Efendi.